20. yüzyılın en uzun şehir kuşatmalarından birine sahne olan Antep, düşmanın yanı sıra açlıkla ve yoklukla savaşmaktadır. Antep'in evlatları direnişlerini sürdürmektedir ancak şartlar çok ağırlaşmıştır. Programımızın bir sonraki bölümünde açlıkla mücadele eden kentin sükutunu ve nihayetinde 25 Aralık 1921'de özgürlüğüne kavuşmasını paylaşacağız sizlerle. Bugünkü beraberliğimizde Dişce Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Bülent Erantepli, Gazi Kültür Anonim Şirketi Genel Müdürü Profesör Doktor Halil İbrahim Yakar, Doktor Yaşar Büyükoğlu, Yerel Tarihçi Halit Ziya Biçer, Doktor Samet Bayrak, Bilge Kazaz, Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doktor Mehmet Biçücü ve Doktor Süleyman Ünüvar görüşlerini paylaşarak bizlere katkı sundu. Bugün aramızda olmayan tanıkların seslerini ise TRT yapımı, Milli Mücadele Son Tanıklar ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanan Antep'in Direnişi Bir Şehrin Filmi belgesellerinden yararlanarak sizlerle paylaştık. Kurtuluşun Doğu Cephesi'ni sizler için Devrim Yiğit hazırladı. Ses kayıt ve montajda Murat Özgür Batu, Ercan Yaşar ve Semih Suat Sarı görev aldı. Programın sunumunda ben Engin Ünsal, haftaya aynı gün ve saatte Kurtuluş'un Doğu Cephesi'nde yaşananları paylaşmak üzere sizleri bekliyor olacağız. Kurtuluş'un Doğu Cephesi